ve Murat Can Tombil Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim İçin Programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yüca Sonmez. Desteği için de dinleyicimiz Banu Akşehirli Olu Alptekin'e teşekkür ederek programımıza başlayabiliriz efendim. Evet, birkaç özet yaptıktan sonra da, özet birkaç haber, biri iyi biri kötü diyebileceğim. Belki de şey, Greta Thunberg ile yapılmış son derece çarpıcı bir mülakat var, ondan biraz... Bahsedebiliriz. The Guardian gazetesinde Jonathan Watts yapmış. Önümüzdeki 15 Mart'ta, Cuma günü bütün dünyada çok yani dünya ülkelerinin 70'ten fazla belki son rakama da bakabiliriz. Bakalım. Yani 80 civarında ülkeden ...ve binin üzerinde eylem... ...her tarafında bütün kıtaların... ...olmasından önce... ...GTL e yapılmış çok ilginç bir konuşma var... ...ama ondan önce şeyi söyleyeyim... ...yani bir tanesi... ...çok acayip bir haber... ...Uluslararası Enerji Ajansı... ...beş yıllık... ...iki yılda bir yayınladığı raporunu... ...yayınlamış... ...pardon beş yıllık... ...beklenti şeyini... ...ve Amerika Birleşik Devletleri... ...petrol üretimi büyümesi... ve bütün beklentileri açtı ve bu bir devrimdir demiş. Yani insanlığı başta olmak üzere bütün hayatı, gezegeni yok etmesi beklenen bir olayı devrim olarak nitelemekte. Ancak kapitalosen çağına özgü bir şey olmalı diye düşünüyorum. Yani %70 bir yükselme küresel petrol üretiminde ve doğalgazda da LNG deniyor. işte. liquefied natural gas onda da %75'lik bir artış bekleniyor. Bu jeopolitik enerji jeopolitiğinde bambaşka kapılara açacaktır filan demiş. Yani 2024'e kadar Amerika Birleşik Devletleri Rusya'da geçiyor petrol ihracatında ve iki numaraya geliyor. Hemen arkasında Suudi Arabistan'ın Brezilya'da şimdi sadece faşist hatta Jair Bolsonaro'nun liderliğinde o da bir sıçrama yapacakmış. böyle. Oysa hiçbir talepte yok. Ee, yani Petrol e, artışında talep yok Hatta arabaların 10 yıl içinde e, ortadan e, çekilmesi gerektiğini söyleyen de çok sayıda rapor ve yazı yayınlanmaya başladı. Çünkü çocukların başta olmak üzere sağlığını bitiren bir olay. Şehirlerdeki arabalar. Öte yandan da e, her şeye rağmen e, yükselen bir e, büyük bir yükselen şey var. Mücadele vaziyeti de var. İklim krizinin can, canı cehenneme biz devrim yapıyoruz diyorlar. Bu şey Shale Revolution diyorlar buna işte. Deniz yataklarında yapılan sondajlardan büyük başarı da e, Trump da kal, şey yaptığı için bütün engelleri kaldırıyor birer birer. İklim inkarcılarını ve bütün e, insanlık düşmanlarını da en önemli çevre kuruluşlarının başına getirdiği için beklenebilir bir şeydi böyle. E, bu böyle. Fakat öbür yandan da çok e, ciddi bir ha, Norveç e, Varlık Fonu Da bütün e, petrol ve diğer şeylerden bir petrol devleti olan aslında çaktırmadan evet. pe, e, Norveç'te evet. bütün yatırımlarını çekeceğini açıkladı. Bu da e, önemli bir şey. Neyden çekelim acaba? Norveç şey, Varlık Fonu Hı -hı. E, petrol yatırımlarından çekeceğim dedi. Çok büyük bir açıklama. <gülüyor> evet, evet devasa bir Çok şey. Çok büyük bir açıklama. Bakalım ne olacak yani şeyde bir makyabında devasa muazzam muazzam bir başarı filan diye de tweet attı. O başarının nelere sonuç açtığına dair kısa bir bülten var elimde Ömer abi. Bu yeni yayınlandı. Geçtiğimiz yıl dünyanın en az haberleştirilen 10 büyük krizini inceleyen bir çalışma bu. Ve bu 10 büyük krizin altında e, büyük çoğunlukta iklim değişikliğinin neden olduğu karmaşa ve kargaşa yer alıyor. Örneğin 2 yıl önce Somali'de, 3 yıl önce Somali'de ardından Etiyopya'da yaşanan kuraklıklar ve insanların yaşadığı dramlar. Mesela bunlardan çok haber olmuyoruz. Ama milyonlarca insanı etkiliyor bu. E, şimdi gelirken bu sabah bir rapor okudum. E, biz de bu kışı çok fena geçirdik. Özellikle kışlık sebze ve meyvelerde e, iklim değişikliğinin etkisiyle hortum, sel, fırtına e, gibi inanılmaz bir fiyat artışı var ve artık e, cebede yansıyor. Evet. Bu durum bayağı yaşıyoruz. Gerçek bir. bir kriz tabi. İçindeyiz. E, haklı çıkmaktan nefret ettiğimiz durumlardan bir tanesi maalesef şimdi ben kalan 10-15 dakikamız içinde de Greta Thunberg'le ile yapılmış Jonathan Watts tarafından yapılmış mülakata bir göz gezdirelim diyorum Guardian gazetesinde 11 Mart tarihinde çıktı şöyle alt başlığı yani daha doğrusu başlığı şöyle Greta Thunberg iklim değişikliği ile ilgili okul çocuğu savaşçısı bazı şey diyor, bir cümlesine yer açmış, bazı insanlar işin peşini bırakabiliyor, ben yapamıyorum, doğam böyle diyor yani. Onun için başladım, evet, gidiyorum demiş. hikayesinin başlangıcını anlatmış biraz, tek başına ve bütün ailesi vazgeçirmeye çalışmış, okuldaki arkadaşları falan. Evet, evet, ilk keşfedenlerden biriydik tabii, geçen Ağustos'un 20'sinde başladı, biz de... O tarihlerde yakalayıp açık gazetede başta olmak üzere çeşitli programlarda e, takip etmeye çalıştık. Hatta kendisiyle de Ümit Şahin evet. e, mülakatta yaptı Katoviç'e de. Şimdi diyor ki bir yaz e, bir gün 15 yaşında okulu kırdı. Gitti parla İsveç parlamentosunun dışında oturdu ve kendisi de hiç fark etmeksizin... küresel bir hareketi başlattı diyor. Yani Greta e, Thunberg böyle zayıf zayıf, naif ve e, yalnız bir figür çiziyordu ilk başladığı zaman Ağustos'ta hatta ailesi vazgeçirmeye çalışıyordu. iklim e, go, e, go, e, şeyleri, a, e, sınıf arkadaşları da katılmayı reddediyordu. E, etraftan gelip geçenler de Allah Allah. Bu kız, Acıyorlardı. Evet. Biraz acıyarak biraz da şaşkınlıkla bakıyorlardı. Elinde bir şeyle kaldırım taşlarının üzerinde oturmuş. Elinde de elle boyanmış bir pankartla yazılmış bir pankartla oturan 15 yaşında bilinmeyen bir kızı. Fakat 8 ay sonra daha büyük bir değişiklik düşünse insan bulamazdı diyor. Jonathan Watts bu at kuyruklu daha doğrusu saç örgülü iki saç örgüsü olan küçük kız bütün dünyada kararlılığın azmin bir modeli şeyin yani büyük bir şey kaynağı esin kaynağı ve aynı zamanda pozitif eyleminde en büyük kaynağı olarak görülüyor ve hem çeşitli siyasal liderler ve şirket yöneticileri de Onun önüne dizilip kendisi tarafından eleştirilmeyi, fırçalanmayı bekliyorlar yüz yüze böyle bir şey diye yani. School Strike for Climate, yani okul için iklim için okul grevi düzinelerce dile çevrilmiş İsviçereden ve en şaşırtıcı çarpıcı tarafı da şu, artık bu yalnız kız her şey söylenebilir ama yalnız değil evet. ve 15 Mart'ta. gene dönüyormuş kaldırım taşlarının önüne parke taşlarına her cuma yaptığı gibi yağmurda çamurda karda kışta ve güneşte şimdi çok devasa ve hatta hızla büyüyen bir hareketin parçası olarak yani hatta lideri yani baş figürü olarak geçecek bu cuma yapılacak iklim eylemi Dünyadaki gelmiş geçmiş en, en büyük, büyük çevre protestolarından biri belki de birincisi olacak diyor ve baya yaklaştıkça Thunberg de baya e, heyecanlanmış şaşılacak şey diyor. Bu portajda mülakatta 71 ülkeden fazla var ve 700'den fazla da yerde olacak diyor. Bu mülakatın yapıldığı anda 700 tabii. 700'den evet, fazla yerde söylemiş ama şu an itibariyle bir saniye bakayım. İşte bu mülakatın Doğru. yapıldığı zaman tabii. 99 ülkede e, gerçekleşecek olan eylemler var. 100, 1449 öyle mi? şehirde ve kasabada Çok gerçekleşiyor. Kızarttı, evet. Ve 1304 Yani şey sadece 15 Cuma için Verilen rakam kaç? Sadece 15 Cuma'da Dünya genelinde gerçekleşecek eylemlerin sayısı 1209 99 ülkede Dün 99 92 ülkede 1209 92'ye mi çıkmış evet, ülke? 87'ydi dün galiba 1209 etkinlik evet. düzenlenecekmiş. Evet. Bu tabi Greta'yla da konuştuğu zaman Jonathan Watts'ın daha erken oluyor. Ama çok eğlenceli olacak. Gözümüzün önünde artıyor demiş Greta ve çok eğlenceli demiş. O da cüvüşe cu gelmiş yani. Düzeltme yapıyorum. 1304 toplam etkinlik sayısı. Hmm. Ee, sadece 15 Mart'ta düzenlenecek. 15 Mart'ta özgü olanlar 1209. Evet. Hmm. Tamam zaten öyle söylemişti. Evet. Sadece toplam sayıyı Toplam ülke sayısı da 92 mi dedin? 15 maat için 92. Evet. 92 dünyadaki ülkelerin yarısından fazlası anlamına geliyor. Tabi Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük nüfuslu ülkeleri de katarsak bayağı yüksek olacak. Ama tabi Çin ve Hindistan. Hindistan'da var mı? Bir baksana lütfen. Hindia var. Hmm. O, bir saniye. O Hindistan dolu. Öyle mi? E, o mu? zaman dünya nüfusunun <gülüyor> büyükçe bir kısmı olacak. Peki yani diyor ki işte zaten Pakistan'da şaşırtıcı bir şey diyor. Bir yıl önce böyle bir şey düşünülemezdi diyor. O zaman Thunberg, Greta yani son derece içe kapalı. Küçük, ufak tefek bir kızdı. Sabah 6'da kalkıyor okula hazırlanmak için ve 3'te de akşam üzeri 3'te de dönüyor. Hiçbir şey olmuyordu hayatımda demiş. Her zaman böyle arkada oturan. <gülüyor> ve hiçbir şey söylemeyen konuşmayan kızlar var ya ben onlardan biriydim diyor çünkü bir değişiklik yapamazdım çünkü çok küçüktüm diyor ve hiçbir zaman da öbür çocuklar gibi değildi annesi Malena Ernman İsveç'in en tanınmış opera şarkıcılarından birisi babası Svan de oyuncu ve yazar Ve Nobel ödüllü bir bilim adam 1896'da ta Svante Arrhenius'un akrabalarından biri zaten onun adını vermişler. Çünkü ilk karbondioksit salımlarının sera gazı etkisi yaratacağını söyleyen bir fizikçi. Greta son derece parlakmış her zaman. Dört yıl önce de Asperger teşhisi konmuş kendisine. Şöyle diyor ben fazla düşünürüm diyor. Aşırı düşün. <gülüyor> overthink kelimesini kullanmış. Müthiş deyip parlak bir İngilizcesi var. Yani şöyle diyor. Ben aşırı düşünürüm. Bazı insanlar bırakır, bıraksın gitsin der diyor. Ben yapamıyorum Benim diyor. Özellikle yani. ha, kafamda beni meşgul edecek. Kafama takılmış bir şey varken beni mutsuz edecek. Yani ben takılıyorum. Takık gidiyorum diyor. Ben daha gençken, okuldayken öğretmenlerimiz bize O Kenuslardaki plastik, plastik. film filmlerini gösterirlerdi diyor ya da aç kalmış kutup beylerini. Ben bütün şeyde ağladım diyor ağlardım diyor filmi seyrederken. Sonra arkadaşlarım da sınıf arkadaşlarım da kaygı duyuyorlardı tabii filmi görünce ama bittiği zaman başka şeylere dolarlardı. Ben bütün imajlar kafamda takılı kalıyordu diyor Hı -hı. görüntüler. Ve bir, bir çeşit depresyona da girmiş ciddi şekilde. Zaten hiç konuşan biri değildim diyor filan. Sonra okula gitmemeye başlamış, evde kalmaya başlamış filan. Sonra annesiyle babasıyla konuşa konuşa birdenbire annesinin babasını da bir çeşit kobay olarak kullanmış. Ve sonunda büyük bir ikna gücüne sahip olduğunu görmüş. Annesi uçmaktan vazgeçmiş, babası da vejetaryen olmuş, kendisi vegan zaten. Ve babası diyor ki çok ilginç bir şey zamanla konuşa konuşa bizim tamamen dünyamızı da değiştirdi benim de annesinin de dünyasını değiştirdi diyor hiçbir fikrim yoktu biz iklim meselesi halloldu falan zannediyorduk diyor babası sonra bizi değiştirdi şimdi de pek çok insanı değiştiriyor. Çocukluğunda bunun izi bile yoktu İnanılmaz bir şey Eğer bu olduysa dünyada her şey olur, olur. demiş babası Çok hoş bir şey bu Filmler, makaleler, <gülüyor> raporlar gösteriyormuş evet. Ondan sonra işte sonra birden 20 Ağustos'ta karar veriyor ki yani Avrupa'da muazzam sıcaklar oldu Norveç'te, İsveç'te müthiş yangınlar oldu Tarihinde hiç görmediği yangınlar İsveç'te orman yangınları ve o da tek başına çıkıyor. İlk gün 8.30'dan 3'e kadar öğleden sonra 3'e kadar oturdum parlamento önünde gün <gülüyor> okulu kırıp ikinci günden itibaren insanlar başladı ben bana katılmaya ve her zaman vardı diyor. Şimdi artık binlerden bahsediyoruz. Bütün açık gazetede e, defaatle izlediğimiz gibi işte Avrupa Birliği'nde, Birleşmiş Milletler'de, Davos'ta Dünya Ekonomik Konferansında konuşmalar yaptı. Macron onayladı Fransa başkanıyla görüştü. E, Merkel aynı zamanda Merkel bu eylemlerin haklılığını söyledi. Plan böyle ve Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Birleşik e, bir kralla Britanya'ya da gitti. Yani e, çok e, ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki yani benim yaptığımın ...ve yaptığımız şeyin... ...umut verici... ...olup olmaması... Bu, ...bu günün sözü olabilir bu... <gülüyor> ...umut verici olması... E, ...olup olmaması... ...benim umurumda bile değil diyor Greta... ...bu konuşmasında... ...yani bu, bunu yapmak zorundayız... İster umutlu olsun ister ya umutlu olmasın... Mevcut. diyor. Umut, hiç umut kalmasa da her şey bitse de umut bitse de biz gene de elimizden geleni yapmak yapalım. zorundayız diyor ben <gülüyor> ile tamamen aynı fikirdeyim yani ve bu Gordium düğümünü belki de çözebilecek bir hareketin gelişmekte olduğunu söylüyorlar yani e, şimdi hala son durumunu anlatıyor Ee, bu mülakatta her sabah hala 6'da kalkıyor okula hazırlanmak için. Bir sürü konuşma yazıyor. Yap konuşma o senin e, çok mülakatlar var. 12 ila 15 saat çalışıyormuş günde. Ya çok enerji alıyor fazla ama vaktim yok ve ne yapayım ben hep ...kendimi hatırlatıyorum, bunu elimden gelen en iyisini yapmak zorundayım diyor. Yalnız ilginç bir şey var, okul performansı pek etkilenmemiş. Hala ilk beşi içindeymiş babasına göre, sınıfın ilk beşi içinde. Ve şimdi artık diyor, şöyle bitiyor mülakat... ...iklim eylemciliğine geçtikten sonra artık yalnız değil, artık sessiz değil, artık depresyonda değil... ...ve bir fark yaratmaktan çok memnun ve kendisi de eğleniyor diyor. Bu cumada her zaman İsviçre parlamentosunun yanındaki her zamanki yerine oturduğu zaman... ...kaldırım taşlarının üzerinde tüm arkadaşları, öğrenciler, sınıf arkadaşları başka okullardan gelecekler. Çok büyük, çok büyük, uluslararası olacak yüz binlerce çocuk gelecek ve biz artık bunu kabul etmiyoruz diyecekler diyor... Ve biz, bu daha başlangıç demiş, e, ufukta değişme görünüyor ve insanlar gelecekleri için, geleceklerini ele almaya kararlılar diye de bitiriyorlar. Ee, şey, Ertesi gün resimlere bakacağım, çok eğleneceğiz diyor. <gülüyor> <gülüyor> fotoğraflara. Biz de bu resimlere bakacağız, sesleri de biz üstelik o da sesleri Greta gibi biz de sesleri izleyip Bütün dünyadan toplayabildiğimiz Ve Aynı zamanda Türkiye'den de Bu etkinliklere katılacak olan Gençlerin de sesini duyurmaya çalışacağız Bize ulaşmaya çalışsınlar biz de onlara Ulaşmaya çalışırız çünkü Evet açık radyonuna Nasıl ulaşılıyor, nasıl ulaşılıyor? Adres ne Adres Adres ne? Info ad ha, işte sitesinden on... gönderebilirler Facebook üzerinden ulaşabilirler Twitter üzerinden ulaşabilirler Benim Facebook ve Twitter hesabım üzerinden de aynı zamanda ulaşabilirler Mehecan tombilet gmail adresi üzerinden de ulaşabilirler İklimi resmi gmail.com adresi üzerinden de ulaşabilirler Biz size ulaşmaya çalışıyoruz Siz de bize ulaşın gençler Peki bitirdik Jonathan, hafta Jonathan Watson Greta Thunberg yaptığı mülakatı okuduk